Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ema ba'd Bugün on üçüncü ders Kitab-ul iman dersine devam ediyoruz Ne bölümündeydik? İman eksilir, artar Şimdi iman koparlaşsak ne dedik? İman nedir? Tanımı iman itikattır, kalple itikat, dil ile söylenti, canlandırma, ikrar etme, azalarla, rükünlerle amel yapmak. Bu tanımıdır. 2. bölümü nedir? İman eksilir, artar. 3. bölümü imanın mertebeleri var. 4. dönemi şubeleri var. Muhakaza gidiyoruz. Bu parçaları hepsini anladıktan sonra imanın tanımı, e, hakikati candanını ondan sonra pratiğine getiririz. İman nasıl bir insana eee yerleşir? Nasıl alınır o insandan? Bular celil. Buları anlamadan o aşamalara geçemeyiz. Bazı arkadaşlar Merdivansız, e merdivansız eee ikinci kata çıkıyorlar yanlış yapıyorlar. Basamak basamak çıkılır yoksa direkt atlasan o o bir kata <gülüyor> doğru olmaz. Yanlış sonuçlar e, elde eder. Şimdi geçen ders dedik iman tanımı nedir? Tanımını yaptık. Ondan sonra tanımıyla bir ek var. İman eksilir, artar. Bu selefin ana ana görüşlerinden birisidir. İman eksilir, artar, sabit değil. İman sabit değil. Salih amellerle artar. Eee, masiyetlerle azalır. Öyle artar ki dağlar gibi olur. Öyle artar ki Hazreti Ebubekir imanı gibi olur. Öyle de azalır ki tam sınıra gelir. Masiyetini ihlal etsen, helal kılsan, mahsiyeti yaptığın mahsiyeti, yen yani Allah kurusun. İmanı bozan bir şey yaptın, iman yok olur gider. Geçen ders biz ders eee kitap ve sünnetten dedik imanın artmasına deliller getirdik. Geçen ders iki tane ayette eee açıkladık. Bugün 3. ayetteyiz. O da nedir? Fetih Suresi 4. ayet. Oku. Ok. O imanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur indirdi. Evet Allah Teala Fetih suresi 4. ayette diyor ki O yani Allahu Teala ne indirdi? Sakinet. Değil mi? Orada ne diyor? Huzur. Huzur. Sakinet nedir? Huzurdur. İnsan nasıl huzuru bulur? Huzur Allah'tandır. Allah huzuru koymasa kalbine sen hiçbir şey yapamazsın. Allah-u Teala huzuru indirdi kalplerine. İmanı, hidayeti nasip etti. Ayrıca bir müşkületi olanda insanın Allah-u Teala sekinet koyar muminlerin kalbine. Bu sekinet nedir? Allah'tan bir yardımdır. Bu da nerede yaşandı musulmanlarda? Musulmanlar özellikle e, hicretten sonra savaşlarda bu canlandı. Bedir savaşında Uhud savaşında Ahzab savaşında Hendek'te bunlar ne ne, ne yaptı Allahu Subhanahu ve Teala huzur verdi müminlerin kalbine. Bedir'de eee azınlığıydılar ama Allah Teala sebat verdi, huzur verdi kalplerine. Hakaza Uhud'da, hakaza eee Hendek suresinde bunun canlısı oldu. Hendek Ahzab eee savaşında eee her yerden kuşatmışlar. Bütün Arap Yarımadası kabileler toplanmışlar Müslümanları yok etmeye. Hatta orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabe diyor, "Çim gider gece. Gece çim gider bizim için müşriklerin haberini getir." Yani gece gizlenir, gider düşman ordusunun içine girer baksın ne var ne yok maneviyetleri nasıldır istihbarat yapsın hava da öyle savuk öyle bir fırtana var ki sahabeler diyorlar hiç birimiz cesaret etmedik 3 sefer söyledi Resulullah hiç birimiz cesaret etmiyoruz yani şimdi bunu biz buradan biz şey yapamayız anlayamayız o olayı yaşayacaksın ondan sonra anlarsın ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes'i sesleniyor ey Enes gel Enes yok diyemez Resulullah'a ama yani korkarak da gidiyor. Ama Resulullah diyor ki, bana dedi ey Enes gel sen git oraya. Sanki ben o önceki Enes değildim. Korkuyordum, üşütüyordum. Girdim düşmanın içine. Sanki bir hamamda yürüyorum. Öyle orada titret yürüdüler savuktan. Orada sanki bir hamamda yürüyorum. İşte bu nedir? Huzurdur. Sekinettir. Allah Teala Enes'in kalbine koydu. Sabattır. Niye? Ayet ediyor koydu. Müminlerin kalbine sükuneti, huzuru indirdi ne için? Li yazdadu imanan ma'a imanihim. İmanları üzerine iman gelsin. Yani imanları ne olsun? Artsın. İmansız değiller. İmanu ersin Allah Teala. O hidayettir. Allah-u Teala çafire hidayet verir. İmansızdır. İmanı kalbine koyar. İmanı kabul eder. Ama bunların imanları var. İman bazen eksiliyor. Allah-u Teala huzur veriyor onlara. İman artıyor. Yani de iman neyden artar? Güzel nasihatla, salih insanların yanında oturmakla. Bu, bu fiiller ne yapar insanın? İmanını artırır. Ne de imanını eksiltir insanın? Masiyetler, günahlar insanın ne yapar? İmanını eksiltir. Ondan dolayı Allah Teala diyor, ben huzuru bıraktım müminlerin kalplerine, imanları üzerine iman gelsin. Bu açık açık bir delildir. İman artar ve eksilir. Yoksa insanın imana ihtiyacı yoktur. Eğer ben imanı kabul ettim. Allah beni hidayet verdi. İmanım oldu. Bazı fırkalar diyorlar ki bir tane iman getirdi, İslam'ı kabul etti. Onu ile Abubakir'in Cibril'in aleyhisselam imanı aynendir. Bu nedir bu kavul? Bu yanlıştır, batıldır. Öyle değil. Ne zaman senin imanın Abubakir gibi olur? Hz. Abubakir gibi. Ne zaman sen Hz. Abubakir gibi radıyallahu anh'u hemel yapsat? Onun gibi yakin, sıdık sende olsa o zaman olursun. Olabilirsin evet. Adaylık var. Ama kimi için? Amel eden için. Amel yaptıkça salih amel imanın artar. Hatta Ebu Bakır gibi olabilirsin. İşte bak amelin tanımı nasıl tecelli ediyor bu parçada. İman artar, eksilir. Şimdi imanın dereceleri de var. Orada da bu tanım bize yardım eder. Burada ne yardım etti bize? Salih amel. Amel olmasa iman olmaz. İman olmaz. Bu ayet taaçıktır. Diğer ayete bakalım. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırlarlar. Aman onlardan korkun dediklerinde bu tespit onların imanlarını arttırmış ve Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, O'na güzel vekildir demişlerdir. Evet. Bu da Ali İmran 173. ayet. الذين قال لهم الناس مؤمنlere bu canlandı tabi siyerde canlandı bu tabi sahabeler üzerinde inmiş müminler üzerinde bu da ahzab surasındadır hemen hemen işte bütün yarımada arabları toplandı ne için toplandı sizi yok etmeye geliyorlar korkun onlardan hesabını yapın onlar ne yaptılar fezadehum imanah Bu toplanma imanlarını artırdı. Ne için artırdı? Çünkü bunların kalp imanları ameldedir. Kalplerin kalpleri amel yapıyor. Biz dedik kalbin de ameli var. Kalbin ameli nedir? E ayet Allah Subhanahu taala cevap verir. Ve kalu hasbunallahu ve ni'mal vekil. Allah bizim neyimizdir? Allah bizim velimizdir. Bizim vekilimizdir. O bize yeter. Burada kalp amelini devreye soktular. Kalp amellerini devreye soktukları için ne oldu? İmanları arttı. Olardan artık korkmuyorlar. Bir de burada ne var? Allah Allah Subhanahu ve Teala iman şartlarından nedir? Kaza ve kader. Allah ne yazmışsa onu görürüz. O da devrede. O da imanının bir rükündür. Ona da geleceğiz inşallah. Bu da ne oldu? İşte devreye sokuldu bu parçalar, hepsi toparlandı bir araya imanları arttı. İman neden artıyor? Tam tersine. Yer üzerindeki bütün insanlar size karşı toplandı olurlardan korkun diyorlar, bunların imanları artıyor. Çünkü bir de Allah'ın Allah'a mutlak inanmışlar, vaadine inanmışlar. Her ne Allah ne dilerse o olur kaderde yazılmıştır. Neden korksular? Bir de bunlar inanırlar ki yola çıkar çıkan Allah bize müminlere zafer vaadetmiş. Biz hedefe kitlenmişiz. Korkmadılar. Allah ne yaptı? Onlara sekinet verdi. Onun dolayı imanları arttı. Bu da apaçık ayettir. Ehl-i sünnet âlimleri diyor. Feza dehum imanan. Asıl da imanları vardır. Bir kısmı zürüvetteydir ama yine yetmez. Hz. Ebu Bakir bu ümmette Resulullah'tan sonra ikinci adamdır. Peygamberlerden sonra bizim için ikinci adamdır. Bu ümmette Ebu Bakir'den faziletli insan yoktur. Ama bunun yanında Hz. Ebu Bakir ermiş mi? ermiş diye bittiği ameli yapmaz mı? He? Yapar. Onun için Hz. Ebu Bakır'ın da amele ihtiyacı vardır. Hz. Ebu Bakır yaptığı ameli hiç kimse yapamadı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla oturuşan mescitte dedi, çim bir gün bir fakiri doydurdu? Ebu Bakır radıyallahu anhü ben ya Resulullah. Çim bir gün filana yardım etti ben ya Resulullah. Kim bir gün sadaka verdi? Ben ya Resulullah. Her ne dedi ben dedi. Dedi için bunları toparlasa üzerinde o cennet ehlidir. Bunu duydu bitti mi? Hayır. Katladı amellerini. İşte salih insan, evliyaullah böyle olur. Allah ona lütfunu, çaramet gösterirken imanı artar, ameli artar. Yok bazı insanlar gibi. E biz işte tevhid yakaladık. Biz işte salih olduk. Yeter artık. Ameller önemli değil. Önemli olan biz doğru yoldayız. Bu şeytanın giriş noktasıdır. Buna kanmayım. Kanmamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Biz tam tersine. İlmimiz arttıysa amelimiz artması lazım. Biz her gün bir şey sünnetten öğreniyorsak amelimiz artması lazım ki imanımız artsın. Amel artmadan iman artmaz. Çünkü nedir? İman nedir? 3 taş üzerine oturmuş. İtikat. Ki bunu biz her derste öğreniyoruz. Her yeni kitap okuduğumuzda, her yeni hadis oturduğumuzda itikadımız kalpte artıyor. Ama bu dilden ikrar etmektir. Dilin ameli bir de azalarla amel etmektir. Amelimiz olmadıkça imanımız artmaz. Bunu da böyle bilmemiz lazım. İman neyle atar? Emel de atar. Hem de her emel değil, salih emel de artar. Her emel de emel değil. Salih emel. Her salih emel de salih emel değil. Ne lazım? Sünnete uygun olması lazım. Yani şimdi sünnete uygun olman ameller nedir? Mesela namaz kılmak Çok güzel bir salih ameldir. Ama bazen namaz kılsan o zamanda mekruhtur. Kılmaman lazım. Yen yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir namazı söylememiş, sen kendinden o namazı icat edip orada o zamanda o mekanda kılıyorsun. Bu ne oluyor? Tam tersine salih amelden çıkıp talih ameli oluyor. Gayri salih bidat oluyor. Her zikir zikir değil. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bizikri filan zamanda filan saatte söyleyin. Sen yerini, mekanını değiştirdin, adedini, sayısını değiştirdin bidat olur. De mi? De mi işte bu güzel bir ameldir. Güzeldir, خيرlidir. Bundan bir zarar gelmez. Hayır. Bunu Resulullah biliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en iyisini biliyordu. Noktayı koymuş mu? Koymuş. İçim sayı noktayı virgüle çeviremez. Çevirsen ne olur? Ehli bid'at olursun. Burada niyet insanı kurtarır mı? Hayır kurtarmaz. Onun için imanını artar. Salih emel, salih emelde şeriata uygun olması lazım. Bu da çok önemli meselet. Evet diğer ayette ne buyuruyor Rabbil Alemin? Allah doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Evet. Allah subhanehu ve teala doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Hidayet nedir? İmana kinayettir. Allah-u Teala kim doğru yolda olsa hidayet artar. Bu doğru yol nedir burada? Sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir, yoludur. Kim doğru yolda ayağını koymuşsa doğru yola Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eteğini tutup yolundan gidiyorsa hidayet nedir? O surat müstakim üzerinedir. O nedir? Hidayete varmış. Eğer o hidayet üzerine gider ne olur? Allah-u Teala hidayetin daha artar. Yani sen ne kadar Resulullah'ın izinden gidiyorsan sallallahu aleyhi ve sellem o kadar Allah-u Teala sana imanını artırır. Daha fazla iman verir sana. Bunu da her Musulman bizi duyan her Musulman bunu kendi nefsinde yaşıyor tabi. Her Müslüman bunu yaşıyor. Bakıyorsun Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe, getirdikçe sen ne hissediyorsun içinde? Bir huşu, huzur, he? İmanın artıyor, hürlüyor kalbin. İşte bu hidayettir. Bu imandır. Ne oluyor? Artıyor. İman arttıkça ne olur? Allah korkusu artar. Neden? Çünkü iman arttıkça insanın inancı artar, yaqini artar, ihsan derecesine çıkıyor. O da ne diyor? Allah Teala'yı görüyorsun. Sen görmüyorsan onu, o seni görüyor. Her amelinde diyorsun, Rabb-ül âlemin beni görüyor. Hata yapmayayım, beni güzel yerde görsün, güzel ibadette görsün. Buna her Müslüman inanıyor ama buna bunu canlandırmak, pratiğe dökmek şeytan engeldir burada. Ne yapıyor bu bu bunu yaşatmıyor seni. Evet evet diyorsun ama yaşayamıyorsun bunu. Şeytan engel oluyor. Neden? Çünkü şeytan bizim baş düşmanımızdır. Ne dedi? Ve yezidullah ve yezidullahu'l-ledine teduhda. Hidayetler üzerine hidayet verir. Bu da âlimler diyorlar ki bütün ehli sünnet âlimleri iman artmasına delalettir. Diğer ayette 4. ayet Kehf Suresi 13. Biz onların hidayetini arttırdık. Bu da Rabb-ül Alemin kendi azamet adıyla konuşuyor. Ne diyor? Biz onların hidayetini arttırdık. Vazidnahum huda. Huda nedir dedik? İmana iman. Vazidnahum. Diğer ayette, tabii birçok ayette var. Burada müellif ne yapmış? Bir kısım ayetleri almış anlaşılsın diye. Bu da apaçık delalet tirneye imanın artmasını. Bir sürü ayetler var bunun için. Ne zaman iman artar? Ne zaman sen salih amel işlersen. Evet, bir ayet daha var. Müminler saldıran o düşman birliklerini karşılarında görünce işte bu Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği zaferdir derler. Allah da Resulü de elbette doğru söylemişlerdir. Müminlerin düşman birliklerini görmeleri onların sadece iman ve teslimiyetlerini artırdı. Evet, bu da Ahzab suresi 23. ayet. Tam suranın adıyla dır. Zaten ayette geçtiği gibi "Ve lemma ra'al mu'minun el ahzabe." Buradan alınmış suranın adı. Ahzab nedir? Hizip bütün karşı taraf. Şeytanın hizbi. Ne yaptı? Toparlandılar. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını yok etsiler diye. Bütün Araplar yarımada toplandı, yok etsiler. Ama ne dedik? Tabi edemediler çünkü müminler inanıyorlar ki Allah müjde vermiş bundan önce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Bu din yayılacak, zafer kılınacak. Buna inanıyorlar. Hedefe kitlenmişler. Ama insanoğlu Tabi e, ettir, çemiktir, yaşar. Korkuyu yaşar, zufu yaşar. Ama yaşarken işte o yaşamak hayatın imtihanıdır. Zaten onun için biz gelmişiz hayata. Allah-u Teala bu ayete ne diyor? Müminler diyor ahzapli gördüklerinde ne dediler? İşte bu Allah'ın vaad ettiği sözüdür. Bize söz verildi ki وَرَقِبْنِ نَوْفَلْ İç vahiy geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Hatice radıyallahu anha götürdü onu. Resulullah'ın amze oğludur. Varak bin Nevfel yanına. Ne dedi ona? Dedi işte bu vahidir. Sana Hazret Musa'ya geldiği namustur. Sana da geliyor. Ondan dolayı keşke ben de o zaman bulunsam. Çünkü çok yaşlıydı. Gitmek üzereydi. Keşke ben de o zaman bulunsam ki seni kavmün Çıkaracaktır. Mekke'den yani. Dışlayacaklar. Seninle savaş açacaklar. Ben o, sen, o zaman olup seni ölümcesine savunacağım. Resulullah'a dedim. Bak Varek ebn-i Neufel bunu biliyordu. Sahabeler bunu biliyordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz vermiş. Savaş olunacak. Toparlanacaklar. Ama bunlar mücadele verecekler. Sabredecekler. Hedef nedir? İslamiyet Yer üzerinde yayılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki bu din her yere girecek. İster medeniyet olduğu yerlere, evlere girer, yer yani de çöl de, sahrada olduğu o çadıra bile girer. Her yere bu din yayılır. Oldu mu? Oldu elhamdülillah. Bugünde yer üzerinde yoktur bir yer İslam dinini duymas. Ve o zaman musulmanlar dünyaya hakim oldular. Dünya deseydi musulmanlar iyidir. Onlardan başka devlet yok iyidir. Kaç sene? Bin seneden fazla. Böyle az da değil ha. Bin seneden fazla. Bizim çağımızda iki tane süper devlet vardır. Biri 80 sene dayanamadı çöktü. Ha? Biri de çökmek üzerinedir inşallah. Onun da hepsi hepsi ömrü 350 sene değil. Ama tam fiili ömrü 60 sene değil. Süper gücü olmuş. O da çöker. Çökmenin de sinyallerin görüyoruz yani. Bunu biz söylemiyoruz. Kendileri söylüyorlar. Biz onları sadece gördüklerini aktarıyoruz. Biz inanıyoruz o da çöker. Bak bular sabre edemediler. Ama bizim Osmanlı Devleti kaç sene sabretti? 600 sene, 500 sene fiili İleri üzerinde hacimidir. Şimdi bir parantez arasında bir dipnot. 15 senedir Türk İstanbul'da bir ekip var çalışıyor. Osmanlı arşivini araştırıyorlar. Osmanlı arşivini araştırıyorlar. Osmanlılar 500 sene ne internet vardır? He? Ne uydu vardır? Hiçbir şey yok iydır. Nasıl 500 sene bu devleti böyle koskoca zaman devleti idare ettiler, çökmediler. Buna edeleler eder. Bu delalete eder Osmanlı devleti niye çökmedi? Çünkü Müslüman bir devlettir. Oradan gücünü alıyordu. Diğerleri çökme muarrazdılar. Neden? Çünkü güçlerini kendilerinden alıyorlar. Kul güçsüz olur. Kendisine gücü yetmez, başkasına nasıl verir? Bundan dolayı ashab radiyallahu anhum duyduğularında ahzap geliyor. İmanları arttı. İmanları arttı. Korkmadılar. Tam tersine Resulullah ile umuzumuza çalıştılar. Nasıl bunları engelleriz? Allah subhanahu teala ayetin sonunda ne diyor? وَمَا زَادُهُمْ اِلَّا اِمَانًا وَتَسْلِيمًا Bu olay bu Bu toparlanma onları ne yaptı? Bilakis korkutmadı, hürçütmedi, imanlarını zayıf etmedi, imanlarını artırdı ve teslimiyetlerini de artırdı aynı zamanda. Teslimiyet nedir? Allah-u Teala'ya teslim olmak. Allah'ın vaadine teslim olmak. Bu da nedir? Salih emeldir. İşte bu salih emel olduğunda ne oluyor? İman artıyor. Evet, diğer ayet. Hidayeti kabul edenlerin ise Allah hidayetlerini artırır ve kendilerine haramlardan ve cehennemden korunmayı nasip eder. Bu da Muhammed Suresi Sallallahu Aleyhi ve Sellem 17. ayet. Vellezine <Sessizlik> ihtedû Onlar ki hidayete vardılar. Zâdâhum huda Onlar ki hidayete vardılar. Allah subhane ve teala oların hidayetlerini de artırdı. Yani zaten hidayete varmışlar. Bir de hidayet nasıl artıyor? Çünkü hidayete ciddi olarak seçtiler hidayeti. İmanla geldiler o hidayete. İnanarak. İnanmanın da bir şerti uymaktır. Uydular. Resulullah'ın bütün sözlerine uydular teslim oldular Allah Teala ne yaptı hidayetlerini arttırdı. Yani imanlarını arttırdı. Neyle? Salih amelle. Ve atahum takvawahum. İşte burada bir espri var. Espri nedir? Salih amel olmayınca takva da olmaz. Takva nedir? Takva dedik senle Allah'ın azabının arasına bir set çekmektir. Çünkü diğer ayette geçtikleri gibi Allah-u Teala diyor her çeş cehenneme varması lazım. Bir ayette. Ama çim varmaz üzerinden geçer. Bilirsiniz ehl-i sünnet inancında sırat köprüsü haktır, tabi haktır. Çim tersini diyor. <gülüyor> Kıldan ince Kılıç. kılıçtan keskin. Üzerinden imana göre gideceksin. Bazı var hızlı geçer. Jet geçer böyle. Bazı var yürüyerek geçer. Bazı var koşarak. Bazı var emerek. Çafirler içine düşer. Ç çenge şey var. Çakiler, e, kancalar. kancalar var. Böyle atar çeker oraları, çafirleri. Her şey cehennemin üzerinden geçmesi lazım. Ama kim kurtarır? Takva ehli. Takva nedir? İşte salih ameldir. Salih amel nereden gelir? Teslimiyetten gelir. Teslimiyet nedir? İmandır. İmanın olmazsa teslim olur musun? Şimdi bir münafık namaz kılsa, imanı yoktur. Onun namazı geçerli mi? He? Bir tane sakalı kurmuş İslamiyet'i dört dörtlük yaşıyor ama bunu gösterişçi yapıyor. Yani bir çıkar gereği. Bunu kurtarır mı o, o o çengellerden, kancalardan kurtarır mı? Sırat'ta kurtaramaz. Neden? Bu adam amel iş, amel yapıyor ama ameli salih değil çünkü niyet bozuk, takva yoktur. Takva nedir? İnanıyorsun o sırattan geçeceksin, cehenneme düşeceksin. Onun için ne yapıyorsun? Tedbir alıyorsun. Tedbir de nedir? Salih amelde. Bak hidayete vardın Allah hidayetini artar ve takvanı artırır. Ayet böyledir. Bu takva meselesi nedir? Çok önemli meseledir arkadaşlar. Bunu elden tedbiri bırakmayalım. Takva nasıl olur? Takva her şeyin başıdır. Allah'tan kork diğer ayette ne diyor? Allah size öğretir. Yani bir senin takvan olsun Allah sana ilmi de öğretir. Takvan olsun rızkını da verir. Takvan olsun hidayeti de sana verir. Her şey takvaya bağlıdır. Takva nedir? İşte sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Takva budur. O zaman sen mi yerde karıncayı basabilir misin? He? Günah işler misin? Riya yapar mısın? Ama kim yapar bunu? İmanu var ki Ben bazı şeyler yaparım çara kalır. Çara kalan diye bir amel var mı? Evet var. Nerede var? Hidayetten önce yaptığın bütün ameller çar ise çara kalınmış. Tövbe ettin ne olur? Hepsi silinir. Ama ben yapayım tövbe edeyim değil. Sen şeytana uyup gaflettesin. Tövbe ettin bitti. S Sadık tövbe Nasuh tevbe budur Allah'a hakkıyla dönersin takva ehli olursun onun için takva çok önemlidir takvanız artmak istiyorsa hakkıyla Allah'tan korkmamız lazım Allah'tan korkmamız neyden olur Allah bizi görüyor Allah her yerde avamın çok güzel bir sözü var Tükçe'de Allah-u Teala her yerde hazırdır ve nazırdır. Allah-u Teala her yerde hazırdır ve nazırdır. Çok doğru sözdür. Altın suyuyla değil, göz yaşıyla yazılması lazım. Gözün yaşı altın suyundan daha değerlidir. Benim gözüm olmasa Allah'ın bu nimetlerini görmesem, he? Bir dağ altının olsun ne yazar? Çor adam için ne yazar? Gözyaşıyla, gözün damlasıyla, göz suyuyla yazıl sazdır. Ama parantez arasında Allah Teala yakışmaz Allah Teala zatıyla her yerde hazır nazır olsun. Değil mi? Allah azimdir. Ben ben çirkin yerlerde olurum. Vahşet yerlerde olurum, değil mi? Çöplükte olurum haşa ve kefa Rabbil aleminden. Banyoda olurum. Meyhanada olurum. Değil mi? Pis yerlerde olurum. Allah her yerde benimle hazırdır, nazır olmaz zatıyla. Neyle olur? İlmiyle, i̇lmiyle olur. İşte bizim selef alimlerimiz sahaba, tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam büyük zatlar böyle inanmış. Allah ilmiyle. Böyük, yüce, azim Rabbil alemine ne yakışır? Ne yakışır? Kendisi arşindedir. Ayette diyor Allah her şey istiva etti. Ama ilmiyle denizlerin altında, gecenin karanlığında, karınçanın, ayağının sesini duyar mı? Duyar mı ya? İşte bu en büyük nedir? İmandır. Sen böyle inandıktan sonra, inandıktan sonra Allah her yerde seni görür, her yerde seni eşittir. Hiçbir bela, saniyelik sen Allahu Teala'nın gözünün önünden, önünden kaybolamazsın. Buna inandıktan sonra senin imanının ne uğrar, zırva te uğrar. Hazreti Ebubekir nasıl Hazreti Ebubekir oldu? Nasıl Sıddık oldu? Ömer nasıl Faruk oldu? Osman nasıl zunnuren oldu? Hazret Ali nasıl bu dereceye vardı? Sizce neyle vardı? Resullaha akrabalıklarıyla mı yoksa Mekke ehli olmayınca? Akrabalıkla diyorsan Ebu Leheb de Resullah'ın amzesidir. Bu neyle ne oluyor? İmanla. İmanla, takım tutmakla değil. İmanla oluyor. Tasdik, takva. Bunlar hepsi ne yapar? Salih emel, bunlar imanlar artar. Bir tane dese ben imanım, iman ediyorum ama amel işlemese imkanı yoktur buna inanmak lazım. İmkanı yoktur. Çaba göstermesi lazım. Evet. En son hayat kaldı.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 uzun uzun durmamız lazım. Bu ayet özellikle biz Resulullah'ın sallahu aleyhi ve sellem, onun ashabının dört imamın peşinde gidenler isek, onu iddia ediyorsak bu ayeti biz ezberleyip anlamını bilmemiz lazım. Bu ayet bizim için büyük ölçüdür. Şimdi konu ile ilgili meselesi nedir bizim? Fe in amenu bi misli ma amentum Sizin gibi iman etsiler Sizin gibi iman etseler. Tabii ayetin sıyakı, nası geliş şeyi Yahudi ve Hristiyanlardan ilciledir. Onlar da diyorlar Resulullah'tan tartışıyorlar diyorlar. Biz de iman ediyoruz Allah'a. Hayır Allah tane diyor iman ediyorlar. Ama sizin gibi iman etmeleri lazım. Eğer sizin gibi iman etseler o zaman fekade tedav. O zaman hidayeti bulurlar, imanları olur. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاقٍ Eğer yüz çevirseler, O'lar sapmışlar. Allah subhanehu ve teala Seni o'lardan kurur. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Şimdi ayetın şerheni sonundan başlayalım. Niye Allah subhanehu ve teala سَمِيعُ الْعَلِيمِ ile bitirdi bu ayet? Niye azizun hakim demedi? Ha? Aliyun Kadir demedi diğer ayetlerde gibi. Bir dediği nedir? Bir ilimdir. Her ayet siyaka göre bitirilir. Niye dedi inna ve huves semiul alim? Semi nedir? İşitendir. Alim nedir? Bilen. Bilendir. E ben de işitirim bilirim. Oldu mu şimdi? Ha? olmadı. Neden olmadı? Çünkü ben şimdi ne ile ne eşittim bu Yahudi Hristiyanların sözlerini? E bize haber böyle gelmiş. 1400 senedir ağızdan ağıza ağızdan ağıza bize gelmiş. Ama Allah Taala'nın sem'i nedir? İşitmesi nedir? Mutlaktır. İlmi nedir? Mutlaktır. Her yerde nedir? Hazırdır, nazırdır ilm ile her yerde hazırdır nazırdır. Ondan dolayı Allah Teala Yahudiler iftira attılar Resulullah'a dediler biz öyle demedik. Yan lafı çeviriyorlar biliyorsunuz. Allah Teala ne diyor? Allah eşittir sizin dediğinizi eşittir ve alimdir bilir sizin kalbinizde ne geçiyor, özel meclislerinizde ne ne planlar kuruyorsunuz? He? Onu için ayeti böyle bitirdi. Şimdi ayetin başına dönsek eğer olar. Şimdi bu gün de bu ayet her Müslümana da muhataptır. Tamam Yahudi Hristiyanlar hakkında bu inmiş. Ama alimler diyorlar ki kafirlerin hakkında inen ayetler bile inen ayetler bile kıyas olur Müslümanlara bile. Neden? Çünkü illet babıyla Yani eşitlik değil. Mesela bunlar çafir ille ki bunlar da çaf. İllet nedir? Uymanızdır. Mesela evet benzerlik neden? O fiilde benzerlik. Mesela Allah Teala diyor ki eee niye Allah'a tek başına ibadet etmiyorsunuz? Diyor olur mu Allah'a tek başına? Biz babalarımızı böyle gördük. Biz babalarımız ouyurdu ayette geçiyor. Taklit. Babalarımızı taklit ediyoruz. Alimler diyorlar bu ayeti neye delil getirirler? Teklit haramdır diyorlar çor çoruna. Çor çoruna delilini bilmeden teklit nedir? Kayız değil. E şimdi burada da eğer sizin gibi iman etseler iman etmiş olurlar. Hidayet sahibi olurlar. Ölgünde burada sizin gibi kimdir? Ayette kim kazdediliyor? Evet. peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi demeyelim çünkü o rasuldur bu dini getirmiş o toplum kimdir sizin gibi tabi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştır ama biz dinimizi rasulullah'tan birinci kuşaktan aldık o toplum burada kast ediliyor fe in amenu bi misli ma amentum sizin inandığınız gibi inansalar bu ayet alimler diyorlar ki icmaen ittifakan ehl-i sünnet alimleri diyorlar ki bir tane bu ayetin ışığında eğer Resulullah'ın toplumundaki sahabe ilk kuşak gibi inanmasa yaşamasa aynen o dini iman etmiş ne olur olmaz hidayete ermemiş olur varmamış olur hidayete gerçek varmak istiyorsan o toplum gibi yaşayacaksın. Eydir o toplumun uzantısı bir günde var mı? Var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. La yezalu taifetum min ummeti kaimine bil haq. Her zaman azınlıkla olsa hak uzarı olan bir taifa var. Eydir bu nasıl geldi bize? O kuşan dini nasıl geldi bize? Halil nedir sesesi? Zincirleme. Sağlam bir zincirleme vasıtasıyla bize geldi. Buların da adı nedir fıkıhta ilimde? Sahaba, tabiîn, etbâu't-tâbiîn. Tâbi. Onlara ihsanla, sıdkla, ihsanla ve ihlasla tabi olanlar. İhlasla bütün Allah rızası için sıdkla, gerçekle ihsan nedir en güzel şekilde onlara tabi olundur. Şimdi birinci kuşak kimdir sahabe. Bular nedir? Allahu Teala buları tehdil etmiş. Tedil nedir? Adaletli kılmış. Allah buları teskiye yapmış. Bulara da bir sorunuz yoktur. 2. kuşağı kim teşkil yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? 3. kuşağı kim teşkil yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ne demiş? En hayrul nesr. Hayrul nesr. Hayrul nesr'i en güzel dönem benim dönemimdir. Ondan sonrakidir, ondan sonra 3 dönemi saymış. Şimdi 1. dönemin adı ilimde nedir? Sahabe. 2. dönemin adı tabiun. 3. dönemin adı etba'ut tabiin. Tabiinlere uyanlardır. Ben size de buradan bir müjde vereyim. Dört imam o üçüncü kuşaktadır. Burada üç bir hamd etmemiz lazım. Dinimiz bizim sağlam yerden gelmiş. Dört imamdan sonra da ilim yazılmış, çizilmiş. İçimse hiçbir şey, bir şey diyemez. Ha olabilir dört imamın kitaplarına, yollarına eklemeler olmuş. Bu eklemeleri bu Nasıl hadisleri, mevzu hadisleri alimler ayırmış. Kılı hamurdan çektikleri gibi ayırmışlar. Bu abuk şabuk meseleleri de bu fıkıh kitaplarından alimler ayırmış. Nasıl hadisleri terk edemeyiz? İşte işte bir kısım mevzu, zayıf hadisler var diye bıçık tabları da, fıkıhı da tercih edemeyiz içleri içlerinde bazı zayıf, yen, uyduruk fıkıhları var. Bizim ilmimiz bize sağlam gelmiş elhamdülillah. İtikad babında hiçbir ihtilafımız yoktur elhamdülillah. Cüzi de olsa bile. İddialı her yerde konuşabilirsiniz. Ama fıkhi meselelerde bazı meselelerde Yüzde yetmiş dört mezhep arasında fıkıhte ittifak var elhamdülillah. Yüzde altuz, aşağı yukarı ben tam limit demiyorum. Yüzde altuz meselelerde ihtilaf var. Yüzde on beşi hilaf kabul edendir zaten. Bu hilaf Resulullah zamanında vardır. Ashab zamanında da oldur. Resulullah aralarında sahabenin hilaf yapmışlar. Resulullah iki tarafı da ikrar etmişler. Resulullah'tan sonra 4 halife zamanında sahabeler ihtilaf ediyorlar, değişik değişik fetva veriyorlar. Geliyorsun Mekke İbn Abbas medresesi var, geliyorsun Medine İbn Ömer medresesi var. Geliyorsun Kufeye Abdullah İbn Mes'ud medresesi var. Bunların da içinde çeşitli çeşitli medreseler var. Bu bir zenginliktir. Ama yüzde on beşte aşağı yukarı desek, yüzde on desek bazı mutebar olmayan fıkıhlar var. Onu da dört mezhebin içinden mutebar alimler gelmiş, düzeltmişler. Mesela Hanefi mezhebinde bir imam kim var? İmam Tahaviy. İmam Tahaviy dedik ııı Ne üç Şafii alimidir. Sonradan Hanefi mezhebine dönüş yapıyor. Hanefi mezhebinde gelip delilleriyle Hanefi mezhebini şey yapıyor. İhtilaflı meseleleri törpülüyor Hanefi mezhebinden. Zayıf meseleleri delilleriyle getiriyor. İmam Şafii mezhebine gelsek bir sürü imam var gelmişler. Mezhebin içinde bile tartışmalar yapmışlar. Mesela İmam Nevai mecmu kitabını yazmış. İmam Ahmed bin Mas'ub'a gelsen, İmam İbn Kudame el-Mahnesi Muğni kitabını yazmış. Mas'uptan masabın zayıf meselelerini reddetmiş delilleriyle. Onun için bizim dinimiz sağlamdır, sağlam arkadaşlar. Fıkıh, itikad ehli sünnette ihtilaf yoktur andı. Ana çizgisiyle bizim müşkületimiz yoktur. Ha müşkület kimlerin var? Kimin var? dinin gazeteci gözüyle okuyanlar yen aydın aydın olan kesimler de var ama ehli ilimde yoktur. Tabii sen 4-5 tane roman oku. He? 5-6 tane işte sıradan kitap oku. Ondan sonra sen gel de alimlerden boy göster. Olur olur mu böyle bir şey? Alimler elhamdulillah bize dinimizi sağlam getirmiş. İşte o kuşaka uymasak sahaba tabi'in, etba'u tabi'in siz hidayete varmış olamazsınız. Nasıl ayet? Ayet'in nası ile? O zaman biz neyle mükellefiz? İmamlarımızın peşinde getmekle, ehl-i sünnet olmakla, ehl-i sünnetin de çökeği nere dayanıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Ehl-i Sünnet imamları bu saydığımız ayetlerden neyi istimbat ettiler? İman artar ve eksilir. Evet, burada da iki tane imamın sözü var. Onları da okuyalım. Ondan sonra sünnetten imanın artmasına delillere geçelim. Ehl-i Sünnet imamları İmanın artıp eksilmesi konusunda Allah'ın kitabındaki bu ayetlerle ve diğer ayetlerle delil getirmişlerdir. Tabiin'in büyüklerinden Hasan el-Basri rahimehullah müminlerin düşman birliklerini görmeleri onların sadece iman ve teslimiyetlerini artırdı. Ayet-i kerimesi hakkında şöyle der. Bela ve musibetler onların sadece Rablerine imanlarını ve onun hükmüne teslimiyetlerini artırır. Evet, Tabiîn'lerin imamı Şimdi birinci kuşak dedik kimdir? Sahabe. 2. kuşak tabiînler. Bunları kim teşkil yapmış? Resulullah (s.a.v.). O tabiînlerin de içinde bir tane imam çıkmış. Onu da her şey tanır. Yandaş o birisi nedir? Karşı. Karşıt. Her şey tanır. O da kimdir? İmam el-Hasan el-Basri. Rahimehullah. Aşan Basri bizim büyük imamlarındandır. İmamların imamıdır. Takva <-i> ehli takvanın imamıdır. Hadiste imamdır. Fıkıh'ta imamdır. Ha? Eğitimde imamdır. Takvada imamdır. Eee Allah korkusunda imamdır. Kimin eli altında yetişmiş sahabe? Yani Resulullah'ın talebesinin talebesidir. Nereden getiriyoruz kaynağımızı? En sağlam yerden. Bakalım bu yüce büyük zat ne söylüyor? Büyük zat şu ayeti okuyor. Ve zadehum ve ma zadehum illa imanana ve teslima. Burada bir ayet geçti bizde. 5. Ahzab suresi 22. ayette. Müminler Ahzabı gördüğünde ne dediler? Allah ve Rasul'un vaadi haktır. Bu, onları ne yaptı? Sadece imanlarına arttı, teslimlerine arttı. Diyor ki, bu büyük imam, وَمَا زَادَهُمُ الْبَلَاءُ Bu bela, musibet. Musibet nedir? Korkunç bir şey, felaket insanın başına gelir. Ya gelecektir, ya gözden görürsün, yürüyor yürü senin üzerine. Bu musibettir. Musibetin de en büyüğü Kur'an'da ne geçiyor? Ölümdür. Ölüme musibet söyleniyor. Ellezina <gülüyor> izâ asâbethum musîbetün bir musibet onların başlarına geldi. Ölüm. Ölüm nedir? Yani baban ölür, annen ölür, eşin ölür, çocuğun ölür, sevdiğin ölür. Bu büyük musibettir. Ne dediler? İnna lillahi ve inna ileyhi râciun. Biz ondan gelmişiz ona döneceğiz. Bizim bir havl ve kuvvetimiz yoktur. Olar nedir mucaferetleri Abdülkadir? İnşallah sünnet. Yok ayetene geçiyoruz. Böyle Ayet örtbas etmek yoktur. Evet. Biz Şimdi biz ve ma zadehumul bela illa imanamen bir Rabbi ve teslimen lil qaza. Diyor ki imam Hasan el Basri O musibet bu sahabe toplumunu ille imanan bil Rabbi, Rab al-alamine imanlarını arttırdı ve teslimen li-kaza'i. Kazaya da kader yani kaza ve kader e ya? teslimlerini ne yaptı. Arttırdı. Çünkü biliyorlar her şey Allah'ın elindedir. Her şey Allah istediği gibi olur bu evrende. Allah'ın istemediği bir şey olmaz. Allah'a da inanıyorlar. Bu Allah-u Rabbil Alemin. Onlar ne söz vermiş? Bu din zefer kırar. Sizin de yeriniz nedir? Cennettir. Onun için insanlar gelseler deseler bunlara işte topladılar geldiler çırptılar. Siz ne yaparsınız? Korkma olman lazım. Aynen bu neye benzer bilir misiniz? Evet. Bir tane bir filme bakıyor. Filmin yönetticisi senin yanında oturmuş. Sen bakıyorsun o onu öldürürdürsün. Ha öldü o filan oldu. Hayacanda sınamıyor. Oturmuş böyle hiç çünkü filmin sonunu biliyor. Adam cuvane örçendisine. Bilal eşbi sahabe de Allah'ın kaderine inanıyorlar. Biliyorlar sonu ne olacaktır. Sonun Mesela dünyanın sonunu biliyorlar. Kim haber vermiş sonunu? Allah-u Teala Resulullah vasıtasıyla. Bu dünyada bu ahdaslar cereyan eder. Onu biz de öyle yaşamamız lazım. Öyle yaşamadıkça bizim kadere imanımız sağlam olmaz. Yerine göre hiç olmaz. Ne inanmamız lazım? Allah ne dilese o olur. Ne dilemiş Allah-u Teala? İşte biz işledik diğer derslerimizde. Ahiret gününe iman. İslam'ın şertlerinden beşinci şert. Orada Allah-u Teala ne diyor İsmail? Allah-u Teala diyor ki kıyamet gününde neler olacak? İşte bu musibetler olacak. Filan olacak. Eşratus-şa'al-kubra ve suğra. Büyük şertler, küçük şertler çıkacak, böyle olacak. Musulmanlar böyle olacak, azınlık olacaklar. Burada zafer gelecekler. Hepsini detaylı dünyanın sonuna kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş mi? Vermiş. Demek ki biz filmin sonunu biliyoruz tabir caiz ise. O zaman biz o yönetici gibi olmamız lazım. Filmin yönetiticisi gibi. Mil, he? Yönetmen gibi olmamız lazım. Neden? Çünkü insanlar bilmiyorlar. Çünkü film filmden ilgileri yoktur. Ama yönetmen kendisi bildiği için sonunu biliyor. Onu heyecana kapılmıyor. Biz müminler olarak olarak heyecanlara heyecanla kap, kap, kapılmamamız lazım. Evet. Kapılmamamız lazım. Neden? Çünkü bize Allah Teala haber vermiş. Allah ne yazmışsa senin levh-i mahfuzda kaderin onu ilandır. Allah rızkını da vermiş. Ama sen ne yapıyorsun? Sadece sebeplere. Sebeplere salıyorsun. Gerisi Allah'tadır. Onun için biz bu dünyanın sonunu bildiğimiz için hiçbir bu belalar, musibetler, hastalıklar ne yapması lazım bizi? İmanımızı artırması lazım. Şimdi bir denemiz. Bir kötü hastalığa yakalandı. Ne yapar? Ne diğer? İlk önce aa keşke öyle yapmasaydım. Çocuklukta yemek yemedim. Bak orada oynadım. Bunu kim söyler? Bir mumin söyler mi? Haşa ve kefe. En enteresani bir arkadaşımız musulman toplumundan bir tane kanser oluyor. Ondan sonra Allah'ın emri bitir vefat ediyor. Allah rahmet ediyor onu. Diyelim. He? Ne diyoruz? Ya Allah rahmet eylesin. Hak etmemişti. Ne diyor? Genç yaşta gitti, yani çok iyi insan iyidir. Bunun anlamı nedir bilir misin? Kaza ve kadere iman etmiyorsun. Allah'a itiraz ediyorsun. Hak etmemiştir. Ne demek hak etmemiştir? Hak etmiştir. Bir de biz mümin olarak o hastalığı sevinmemiz lazım. Ben şimdi seviniyorum. Abdülkadir kardeşim kanserden vefat etsin. Sevindin mi sen Abdülkadir? Sevinmelisin. Çünkü Resulullah müjde vermiş. Taonda ölen şehittir diyor, değil mi? Şu çünkü kanseri sen elinle getirsen, elinle o hastalığı kendi nefsine getirsen. Mesela bir dene içki içiyor, sigara içiyor, kanser oluyor. O dahil değil. Ama sen Allah iradandan haric bir hastalık seni yakalıyor. O hastalıkta ölüyorsun. Biz sevinmemiz lazım. Allah onu sevdi, seçti. Niye bizi seçmir? Hazret Halid ibn Velid yatağta vefat etti. Radiyallahu anh. Ağladı. Dedi ne kadar şahadeti temenni ederdim. Bütün canımda sağ yer yoktur. Yen mızrak, yen oh, yen kılıç izi var. Her yerim yaralandı. Sağ bir yerim yoktur. Ama yatakta bir günde dur ben ölüyorum. Allah öyle istemiş. Anlatabildim mi? Hem de Allah-u Teala ona ne söylemiştir Halid İbni Velide radıyallahu anh'u? Seyfullah. Seyfullah. Ne demek? Allah'ın kılıncı. Allah o kılıncı musallat etti kafirlerin üzerine. Ama Allah'a... Onun için Allah sevdiği kula hastalığı verir. Mesela bir kadın doğum asnasında vaffat ediyor. Ya hak etmemiştir gençidir. Resulullah diyor bir kadın doğum hastasında ölse şehittir. Bir tane depremde ölür, üzülüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir tane felakette ölse, kaza gelse başına şehittir. Bir tane boğulsa şehittir. Bunları anlamamız lazım. Bu kaza ve kaderden ilgilidir. İşte sahabeler bunu anlıyorlardı. Yarmada o dünyanın en güçlü kuvvetleri üzerlerine geldiler. Tereddüt etmediler. Allah ne demişse de, vaat etmişse de doğrudur. Hendek'i kazıyorlar biliyorsunuz. Tabi müşrik, Şüfari, Kureyş müşrikleri geldiklerinde Hendek'i gördüklerinde şok geçirdiler. Araplarda yoktur böyle hendek kazmak filan. Araplarda var saldırırlar. Ya yani savunurlar. Yoktur Bele handak, mendak savunma, sedmed yok bunlarda. Görmemişler savaş ehli değiller bele disiplinli ordu savaşı yok onlarda. Tabi bu da nedir? İslam'ın azametidir. Bize gösteriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabesi var. O da nedir? Salman'dır. Faristir. Salmanül Farisi. Arap değil. <gülüyor> Ataş Peres Furs'tan çıkmışdığına arıyor bir sahabedir. Kendisini hidayette buluyor. O diyor ya Resulullah bizim yanımızda bilirsiniz Fars devleti en büyük devletlerden birisidir. Allah Fars'ı yarattığında ne diyorlar Türkçe'de Fars'a? Fars. Fars. fars, fars. Pers, pers. Pers. Pers. Pers. Pers kavmunu yarattığından hiçbir zaman işgal altına girmemişler. Hep devlettiler, güçlü bir devlettiler dür bizim yanımızda biz görürdük devletlerde savaşlarda böyle bir şey alırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ben peygamberim. Bana vahiy gelir. Sen nasıl bele dersin? Nerede güzel bir şey var? Bizim dinimiz onu alır. Ölçüler var bizde. Ölçülere göre alırız. Ölçümüze muhalif ise almazız. Onun için Osmanlı devletini ne koydu geri? Avrupa bizim önümüze geçti. İşte bazı alimler çıktı cahilce. İşte silah karşı geldiler bazı silahlara. Baz ilme karşı geldi. Hatta matbaaya karşı geldi. Ya matbaanın büyük nimet var mı? Kur'an-ı Kerim'i oturup elde yazacağına binlerce Kur'an-ı Kerim basar. E bu cehalettir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salman-ı Farisi'den aldı o fikri. Handak kazdılar. Çukur bir şey kazdılar. Ee, handak. Ark gibi böyle. O ne yapıyor? Atlar engel olur. Bu tarafa geçemiyorlar. Burada bağlantı olduğu nukta neyi zikrediyorum? İmanlarını zikrediyorum sahabenin. Yoksa o handak ahzabine girsek, dersler yapsa oradan faydalar dersler çıkar. O kadar bir azim bir savaşıydır o. İslam'ın dönüş dönüş dönüm noktasıdır. Ahzab şey bir kaya bir kazıyorlar çukur. Bir adam boyundan fazla kazdılar. Bir kaya geliyor, kırılmıyor. O kayayı da kırmasalar oradan geçiş olur. Resullaha celiyüller en sonda hiç en güzelleri kıramıyorlar kayayı. Vurdukça ellerindeki şeyler kırıyor baltalar vesaire. E, aletler kırılıyor o taş kırılmıyor. Ya Resulullah diyer Resulullah da diğer taraflardadır. Gel ya Resulullah öyle bir şey başımıza geldi. Resulullah gelirse sallallahüsselam 3 tane darbe vurur. 1. vurur kıvırdık çıkar bir parçası kopar. Ne der Resulullah sallallahüsselam? Allahu ekber. Kisra'nın Kisra mülkü çökü tük çöktü. Bizim olacak. İkinci de kimin? Ru Ru Rumun, Roma'nın. Üçüncü de Yemen. Münafıklar ne dediler? Alay ettiler. İnanmıyorlar. Hidayet yok, kalplerinde iman yok. Diyorlar bu kendileri şimdi korkuyorlar, evlerine gidemiyorlar. Hacet, hacetlerini gitmek için korkuyorlar, gitsiler. Her yer kuşalmış. Bunlar neden bahsediyorlar? E tabi iman olmayan anlamaz. Ben işte bu noktayı getirmek istiyorum. Olabilir bugün de bütün dünyanın bütün güçlü devletleri senin üzerine yürüyebilirler. Ama iman nedir? İman sen sonunu biliyorsun filmin. Bak, bu çok güzel bir meseledir. Filmin sonunu bildikten sonra sen hiç heyecanına kaptırmasın. Münafıklar alay ediyorlar. Diyorlar bunlar yemek bulmuyorlar. Bilfil, Ahzab şeyinde yemek çok uydur bile. Aç bile, aç. Ambargo olmuş. Bir şimdiki gibi değil. Şimdi bir gün bugün bu İstanbul'da deseler işte bir bir olay oldu. Bak, fınırlarda, bakkallarda her şey alır, depolar. Bunu yaşadık. Bir haftada yemek bulmaz İstanbul'da. İstanbul gibi bir metropolde yemek bulamaz. Ki bu oldu, başka ülkelerde oldu. Amerika'da bile oldu. Bir gün elektrik kesildi, farhut oldu. Yağmalama oldu. Her çeşit şey korktu Amerika'da. Her şey olur ama iman iman olmadıktan sonra sahabe işte inanmıştır. İnandılar Resulullah'ın o müjdesine. Öyle orada sabat kıldılar ve bilfil Allah'ın verdiği gibi müjdeyi öğretti. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kendini kurtarmak için, müşrikler hepsi kurtarmış, e, toplanmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip öldürecekler. Hem de her aşiretten bir baba yiğit, kanı dağılsın. Beni Haşim, bütün Araplarla savaş açamaz. Ha? Kanı dağılır. Resulullah zor kendisini kurtarıyor. En yakın arkadaşıyla bu bakırdan hicret ediyor. Mekke'den bir eş çıkıyor o fazla gitmiyor. Suraka geliyor. Resulullah'ı yakalamaya. Suraka da bir savaşçı. Ey Suraka diyor, sen dön. Ben sana Kisra'nın bileziğini vaat ediyorum sana. Kisra'nın bileziğini vaat ediyorum sana. Suraka'nın da Allah Teala kalbine hidayet sarar. Tabi Resulullah'ın heybetini gördüğünde Suraka'nın ayakları at, ne ayakları ne merceği Hayır o Çağrı filmdedir. O ayrıdır. Bizim biz dinimizi Çağrı filmden almazız. Bak bizim Müslümanlar çok hata yapıyor. Bugün de televizyonda yan roman, masallardan, yan eline geldiği kitaplardan dinimizi alırız. Hayır. Biz sağlam kaynaklardan alacağız. Surekle Resulullah'ın heybetinden tevecceharet etmiyor Resulullah'ı sahabeler diyorlar biz deseniz bize Resulullah'ı vasfet anlat bize ne şekilidir sakalı, gözü diyorlar edemeyiz çünkü heybetinden gözümüzün dolusu bakamadık ona. Şuraqa Resulullah'ı gördüğünde heybetinden durur yerinde. Resulullah anlıyor o cam etti. Artık bir şey yapamaz. Ama diyor Şuraqa istiyor faydası olsun Şuraqa'ya. Yoksa o Allah'ın izniyle Şuraqa Resulullah'a ulaşmaz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bunu biliyor. Diyor ey Şuraqa sen git dön ben sana Kisra'nın bileziklerini Kisra meşhuruymuş. Kisra bizzat meşhuruymuş. Pas e, kralları meşhurmuş. Lüz bilezikleri varmış. Onları sana vaat ediyorum. Bilfil Resulullah vefat eder, Cidder Hazret Ömer zamanı gelir. Resulullah'ın vefatından 10 sene sonra ne olur? Kisra fet olunur. Kisra fet olunur. Hazinesi gelir Medine'ye. Dökerler camide hazineyi. Hazreti Ömer'in gözüne ne çarpar? Bilezikler. Hemen der nerededir suraka? Suraka da musulman olmuş. Ey suraka seni Resulullah vaad ettiği gibi albuları götür. En büyük hazinede o gün oymuş. Suraka alır gider. İşte buna sahabalar inanıyorlar. Hazreti Ömer der miydi hiç Ya hazinenin şonda ihtiyacı var işte bak ki büyük ülke ile savaşıyoruz. He? Bize lazım para. Hemen hemen inanıyorlar işte iman meselesidir. İman olsa her şey olur. İman neyle olur? Amelle. Amelle olur, takvayla olur. Böyle laftan olmaz. Evet. Ondan sonra Bir böyük alim var. Onun da sözünü okuyalım. İbn-i Battarrahimeullah şöyle der. Biliniz ki Allah-u Teala... Daha önce kendilerine rahmetini takdir ettiği ve mutlu etmek istediği kimselere imanı lütfetmiş, sonra müminleri imanda derecelendirmiş, bazısını bazısından derece yönünden üstün kılmış, sonra onlara ilim ve itaatle imanlarını arttırma ve güçlendirme imkanı vermiş, gaflet ve masiyetleri sebebiyle de imanlarını eksiltmiştir. Kitap ve sünnette geçen şey budur. Akıl ve basiret sahibi müştehit imamlar bunun üzerinde icma etmişlerdir. Kalbi hasta, çarpık görüşlü ve şeytani dostlarının oyuncağı pis mürciheden başkası bunu inkar etmemiş ve muhalefet de etmemiştir. Onlar Allah'ın kendileri hakkında şöyle buyurduğu kimselerdendir. Şeytanların dostlarına gelince şeytanlar onları azgınlığa sürükler sonra da yakalarını bırakmazlar. <gülüyor> İmam İbn Battah rahimeullah Bu şeref alimlerinden birisidir. 400 kusur senesinde yaşamış. Yani de 400'ün evellerinde. Böyle bir kitabı var El İbana'l Kübra. Bu senetle bize akideyi aktarmış. Nasıl senetle bize hadis geliyor? Akidemiz de bize senetle gelmiş. Bak bizim farkımız da budur arkadaşlar. Akidemiz bize senetle gelmiş. Şimdi İsim vermek istemiyorum. Selef akidesinin haricinde hangi akide hangi akide gelmişse akide kitablarını aç yani onları al karşına selef bize akidenizi senetle söyleyin. Mesela bir de ne diyor iman artılıp eksilmez. Biz sene senetle Resulullah'tan, sahabadan, ashabtan, ayetlerin tefsirinden, tabiinden, imam, imamlardan senetle zincirleme naklederiz ilimlerini. Siz bize bir tane nakledin. Senetinizi verin. Yoktur. Ne kadar korkunç. Yani insanlar bu e, gül gibi diyelim selef akidesini bırakıp ne işler var gidiyorlar mürciye akidesine. He? ne işleri var. Senetiyle bize gelen akidenin tutmayıp gidip işte filan alim filan şehirde böyle demiş. Gene o kitabı getirip kitabı da açıyorsun alim diyor böyledir böyledir tamam böyledir. Nasıl böyledir böyledir böyle oldu? Neye göre böyle oldu? Olur mu hiç böyle bir şey? İmkanı yoktur olsun. Bu din öyle değil. Bu din senetle gelir. Bizim dinimiz neyle gelmiş? Senet. Senetle. Etba'u tabi'in tabi'in sahaba Resulullah Cibril Allah-u Teala. Değil mi senet mi bu? Senettir. Kur'an-ı Kerim baş sermayemiz neyle gelmiş bize? Allah'ın kelamidir. Allah-u Allah Teala konuşmuş Cibril duymuş Cibril gelmiş Resulullah'a okumuş, Resulullah duymuş, Resulullah okumuş, sahabe duymuş, sahabe okumuş, tabiîn duymuş, tabiîn duymuş. Etbâu't-tabiîn'de kaydolunmuş. Ondan sonra bugüne kadar senetle bize Kur'an-ı Kerim geliyor. Hakaza hadis, hakaza fıkıh, hakaza ne? Bütün ilimler. Tefsir, tarih bile bize senetle geliyor. Niye her her tarihçinin tarihini okumuyoruz? Her tarhçının tarihini okuzak o bizim dinimiz ne olur? Oyuncak din olur. Zaten Hristiyanlar, Yahudiler senetleri olmadığı için dinleri alimlerinin elinde ne olur? Oyuncak oldur. Biz dinimizi oyuncak etmeyiz. İctabı i̇şte İmam İbn Battah bu da Hanbeli alimlerinden en kallawilerindendir. En büyüklerindendir. İbn Battah meşhurdur. İbn Battah dedin tamamdır. Senetle el-İban el-Kubra kitabuar. Hanbeli alimlerinde akidede baba alimleri var. Şafii alimlerinde de akidede baba alimleri var. Maliki alimlerinde de Maliki mezhebinde de alimlerinde baba alimler var. Hanefi alimlerinde de baba alimler var. Akidede Biz en meşhur akide kitabımız nedir? El-akidetu akide. t-tahaviyya. Vay be! Şerhi bile hanefidir. Onun için biz sağlam yerden ilmimizi alıyoruz. İbn Battah hazretleri ne diyor? Bil ki Allah seni rahmet eylesin. Allah-u Teala diyor, Allah-u Teala imanı kime vermiş? Fazlıyla. Allah-u Teala. Kimi? Rahmetiyle kuşatmış ve onu levh-i mahfuzda zikretmiş. Hayda! En güzel şekilde akide anlatıyor burada İmam İb'in Bat'ta. Allah-u Teala ilk yarattığında neyi yarattı? Kalemi. Ne dedi ona yaz. yaz. Ne olup ne olacak kıyamata kadar. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girene kadar. Ya yani ne kadar insanoğlu, adamoğlu gelmişse hepsinin masîli var. Orada işte Allahu Teala ne yaptı? Rahmetiyle kimi hidayet vermiş, orada yazdırdı. Kimi saadete erdirmek istemişse onu mümin yaptı. Müminleri de aralarında derece derece de müminleri de aralarında derece derece ne yaptı? Nesip etti hidayeti. Her mümin aynı seviyede değil. Biz bunu da okuyacağız inşallah. İmanın mertebeleri diye. Sen iman dairesine girdin. İmanın dairesi de bir tane var, hedefe yakındır. Bir tane var e, sınıra yakındır. Bir tane var ortadadır. Bir tane var ortayı geçmiş. Bir tane var ortadan önce o sayrı. Ama sen dairenin ne nitesindesin imanın içindesin? ve hakeza İslam'ın da bir dairesi var. Daire nedir? Bir yuvarlak çizgi sınırı var. İmanın da sınırı var. Anlatabildim mi? İşte buları da müminleri de derece derece yarattı. Cennette de dereceler var. Yok mu? Dereceler var. İman dünyada imanına göre cennette de dereceleri var. Adaletli mi? Bir dene çok amel etmiş, bir dene az etmiş. Bir dene gece gündüz namaz kılıyor, bir dene 5 vakitlerde kılıyor. Adaletli mi? Cennette de bunlar aynı derecede olsun. Haşavekef. Allah Teala diyor bir miskal zerre kuluna ne yapmaz? Zulüm yapılmaz. O zaman orada da adaleti mutlak olduğu için tecelli ediyor. Dünyada ne ekmişsen onu biçeceksin. Tencereye ne koydun, çapçana o gelir. Bular Yanlış kabul etmez. Diyor ki ondan sonra diyor derecelerini atmak için Allah-u Teala ilimle, itaatle, marifetle derecelerini artırır. Gafletle, masiyetle derecelerini imanlarını azaltır, zayıflettir. İşte bu ilim diyor Allah kitabında ve sünnetinde böyle indirdi. Ve bunun üzerine bütün aklı selim, aklı olan ümmet alimleri icma etti. Bunu da murci'e fırkasından habis murci'e fırkasından ki onların kalpleri hasta, gözleri kaymış yani hak yoldan kaymış. He? Şeytan onlarda telâbet. Yani oynadı. Şeytan onları oyuncak gibi sağa sola atıyor ha onlara da onların da Allah Teala haklarında ne demiş voyhvanuhum yemudunuhum fil ghey thumma la yuqsirun bu ayet nedir ihvanuhum yemudunuhum fil ghey gey nedir gey gey aşırılık azgınlıkta Kardeşleri, ikhvanuhum, şeyatim. Ne vermiş olara? Birbirlerine pas veriyorlar. Aldatıyorlar, süslüyorlar amellerini. Ne oluyor? Gidiyorlar, kaymaya devam ediyorlar. Hebis, mürci'e fırkası. Bak, böyük imamdır. Mürci'e fırkası çok hebistir. Neden? Hebis demiş burada. Hebis nedir? Türkçesi? Pis. Pis. pis. İğrenç. i̇ğrenç. Fikri de iğrenç. Pislikte evet temiz değil. Çünkü sünnet nedir? Mutahhardır. Değil mi? Hem temizdir hem temizleyicidir. Mutahhar budur. Ama şeytana uyan ne olur? Pis olur. Değil mi? Hebis olur. Şeytan hebistir. Babamızı cennetten çıkarttı. Yer üzerinde Allah Teala'ya söz verdi, bırakmam dedi bular. Onun için hebis demiş. Bazı bazı bazı Müslümanlar bu imamın bu sözünü inkar ediyorlar. Niye böyle sert çıkmış? Evet. İmamlarımız böyle hebislere adlarıyla söylerler. Kâfire kâfir söylerler. Olur mu? Ben bir kâfire demeyeyim. Ya bu da şahadet getirmiş. Olmaz. Kâfir ise kâfir, Müslüman ise Müslüman. Ama biz bir Müslümanı Bir fiilden dolayı çafir diyemeyiz. O ayrı. Ama adam çifir üçlü yürse, şeytana uymuşsa, evet bir şeytana uymuş. Adınıyla söylerler. Niye mürcü ehebistir? Çünkü şeytana uymuştur. Ayeti de getirir üzerlerine. Niye pistiler? Çünkü şeytanın o pisliğiyle bile fitnesine uğramışlar. O fikri taşımışlar. Diğer alemler ne diyorlar? Diyorlar, mürcü e nedir? Mürci'eler üstüler desiler Allah Teala gökte değil. Mürci'eler üstüler desiler ki sen sadece iman et kurtarırsın. Ameli elden bırak. Yani demişler ki İslam dininin içini boşalt. Evah pislik böyle değilse nasıldır? Yani Allah Teala diyor sana din indi, amel yap. Hı? Bütün sahabeler dan ermişler daha var mıydı? Niye amel yapıyoruz da? Ebubekir Sıddık radıyallahu anh bu ümmetin en birinci adamıdır. Gece gündüz çalışırdı. Hem ümmeti için hem kendi nefsi için. Gündüz ümmeti için çalışırdı, gece kıyam-ı leyl yapıyordu. İbadet yapıyordu, takva yapıyordu. E ama bir tanesi gelmiş diyor ki imanın İçini boşaltalım. İşte o da hevis bir fırkadır. Bizi Hıristiyan ve Yahudiler gibi yapmak istiyorlar. Hıristiyanlar şu anda o zamanda da tabi. Neye inan? Ben Hazreti İsa'yı seviyorum. Bu seni kurtarır. Değil mi? Bu seni kurtarır. E bir günde Rafiziler de öyledir. Şialer dediğimiz. Evet. Sen Hz. Ali, Hz. Hüseyin sev, seni kurtar amel de olmasa. Orada kafilesine katılırsın, iyi katılırsın, görürsün. Hz. Ali cennete, siz de cehenneme. Hz. Ha, İse cennete, bütün Hristiyanlar ateşe. Neden? Amel yok. Amelin için, amelsiz İslam olmaz. Bu imamın sözüyle, dersimizi bir gün tamamlayalım. Gelecek derste inşallah sünnetten deliller getireceğiz. İman eksilir, var eder. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâli ve sahbi ecmaîn.